Tablette Kur'an-ı Kerim açıkken abdestsiz bir şekilde tableti evet, alabilir miyiz elimize? Evet, tableti alabilir. Abdestsiz olarak da namaz abdesi yoksa, yani cünüp ve haiz değilse bir insan tablette açık olarak, bakarak, gerekirse tableti de böyle dokunarak ne yapabilir? Kur'an-ı Kerim'i okuyabilir. Tableti bilgisayara, telefonu, Alıp cebine koyabilir, taşıyabilir. Bunda herhangi bir sakınca yoktur. Çünkü eli hiçbir şekilde Kur'an-ı Kerim'e ne yapmaz? Dokunmaz. Dokunduğu tabletin neydir? Işıkları. Işığıdır, penceresidir. O nedenle bunda herhangi bir sakınca yoktur.